Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin Merhaba günaydın Günaydın Seyfettin Bey evet, Can Tombil'de Var Onunla, bir, Can Tombil'le birlikte Yapıyoruz o da günaydın ha. Dedi evet. Günaydın duyamadım Şimdi Bu dünyanın da Gelmiş geçmiş en büyük dolandırıcılıklarından biri olarak... Biraz daha yüksek sesle konuşabilir misin? Dünyanın en büyük dolandırıcılıklarından biri olarak nitelendiriliyor. Bu LIBOR denen skandalin boyutları evet. rezaletin çok etraflıca olduğu söyleniyor. Biraz bunun üzerinde duralım. Yani küresel evet. bir finans dolandırıcılığı ve bunun etrafında... Joseph Stiglitz'in de mesela e, bir e, independent gazetesinde Ben Chu'yla yapılmış bir mülakatta yani muhakkak surette sistemin düzeltilebilmesi için bu asimetrik e, bilgi edinme avantajını kullandılar. cezalandırılmaları e, şarttır sisteminde düzeltilebilmesi için diyordu. Ne diyorsun bu genel olarak? Valla doğrusu yani bu tabii hem Stiglitz'e katılıyorum hem de Takım finans şeyleri, akademisyenler, finans tarihi konusunda da uzman akademisyenler bu en büyük skandal diyorlar. Bu aslında tarihte tabii pek çok dolandırıcılık oldu. Yani hemen aklıma işte South Sea Bubble geliyor. Güney Denizleri balonu İngiltere'de 17. yüzyılda, 18. yüzyılın hemen başında bir İsveç, İskoç, özür dilerim, İskoç bankacı John Wall, Fransa'da benzer bir olay yaratmıştı. Dolandırıcılıklar çok şeyde, finans tarihinde fakat bu sefer gitti milyon dolarlarla ifade ediliyor. Çünkü LIBOR belki tabii konuya çok aşina olmayan dinleyicilere küçük bir açıklama yapmakta yarar olabilir. Lütfen. Bu LIBOR denilen işte London Inter Bank şey, interest rate yani Bankalar arası Londra'da Londra piyasasında finans piyasasında bankalar arası faiz hediği bu neden önemli bunu bir kere 18 banka en büyük dünyanın en büyük 18 bankası her gün sabah kendi aralarında kararlaştırıyorlar tabi az ve talebe göre işte iki dite durumuna göre piyasanın bunu kararlaştırıyorlar ama bunun objektif olması lazım çünkü. Bu bir çeşitli rengi noktası Benchmark denilen Yani bu kıstas oluyor Bunun üzerine işte Libor artı yarım puan Libor artı 3 çeyrek Libor 2 puan diye Çeşitli risk durumlarına göre Bütün neredeyse Kredilerin faizleri belirleniyor Yani işte Tüketici kredileri Okul kredileri Öğrenim kredileri şeylerin, belediyelerin işte borç şeyleri, senetlerinin kredileri, faizleri yani hemen hemen neredeyse %70-80'i belki dünyada faizlerin bu LIBOR esas olarak belirleniyor. Şimdi tabi bunu bu 18 banka biliyorlar durumu, ihtiyaçları biliyorlar ve bunu manipüle ettikleri açıkçası şey ortaya çıktı. Yani Barclays'in kesinleşti. Yani diğer bazı bankalar için içinde mesela Deutsche Bank da var. bunlar da araştırılıyor. Nasıl yapmışlar onu tabi tam bilemiyoruz ama herhalde olması gerektiğinden mesela kriz sırasında 2008-2009 krizi sırasında olması gerektiğinden daha düşük tutmuşlar. Bu tabi işlerine geliyordu çünkü asetlerinin değeri. Ee, yüksek, daha yüksek olsa ıı, aktiflerindeki ıı, değerleri, ıı, menkul değerlerinin şeyi düşecekti. Tabi fiyatları. Bu zaten zor durumda var. Daha da beter hale geleceklerdi. Ama bu kazığı tabi müşterilerini atmış oluyorlar. Buna da esas ilginç tarafı mesela o da çıktı ama herhalde diğer merkez bankaları da bir ihtimalle işin içindeydi ama her halükarda ah, Federal Reserve Amerikan Merkez Bankası New York şeyi, branşı bunun işte bir takım telefon görüşmeleri, mailleşmelerden anlaşılıyor ki gayet haberdar ve buna müsamaha etmiş. Evet şimdi... o da neden Merkez Bankaları da buna bir yerde anlamda göz yumuşlar, müsamaha etmişler. Çünkü onlar da işte olması gerektiğinden yani nasıl ihtiyaç neyse piyasa ne diyorsa değil de o sırada ekonomik kriz var yani işte faizler düşük tutulması gerekiyorsa düşük tutulması işlerine gelmiş çünkü krizin daha da e, derinleşmesini vesaire istememişler. Ama bu tabii çok daha gerilere gidiyor. Yani hani krizi derinleşmesini istememek masum bir şey gibi gözükebilir. Ama daha da eskilere gidiyor ki bu da tabii kabul edilebilir bir şey değil. Eğer ve emanet edecekseniz e, ekonomi o zaman piyasaların en azından düzgün bir şekilde işletmesini de garanti etmeniz lazım. E, Tabi orada işte Stiklis devreye giriyor. Çünkü işte gene belki izleyicilere bir hatırlatma yapalım <gülüyor> izleyicilere. E, Nobel İktisat Ödülü'nü Stiklis asimetrik e, bilgi asimetrik informasyon e, şeyini kuramını geliştirdiği için bilgisi geliştirdiği için aldı. E, Bu da basitçe şunu söylüyor. Yani piyasa işte çok etkindir, herkes hakkı neyse onu alır, yasada üretim maksimum olur, fayda maksimum olur falan. Bu bu teorinin işleyebilmesi için pek çok varsayım lazım. Bu varsayımlar da gerçekte genellikle gerçek dünyada bulunmuyor. Bunlardan bir tanesi de işte bu asfettik değil. Yani varsayım şu, herkes her şeyden haberdar olacak. Şimdi bu, bu limpa meselesine getirirsek, Milyonlarca, yüz milyonlarca müşteri haberdar olacak bundan ve yasa koşullarından ki faiz, LIBOR saptandığı zaman herkesin hakikaten optimal bir noktasında saptansın işine gelen bir noktada. Bu böyle değil, halbuki 18 bankta bir çok değerli bir bilgiye sahip, kimsenin sahip olmadığı yasa koşullarını görüyorlar, biliyorlar. Bir de bundan faydalanarak tabii kendilerine çıkar sağlayınca işte çok basit bu mükemmel piyasanın önemli bir varsayımı işlememiş oluyor. Stiklis'te İngiltere'de The Price of Inequality diye yeni bir kitabı çıkmış. Evet. Eşitsizliğin bedeli. Bunu, bu kitap ilginç işte bütün şey anlatıyor. Aynı zamanda politik süreçleri, siyasal süreçler nasıl eşitsizliğe yol açıyor. Tabii Tadir Cahitse Cuk oturmuş. Onun için ben hakikaten Stiklis'i yakalayıp bu söyleşiyi yapmış. Şey diyor, textbook illustration diyor. Yani bu tam bir ders kitabı ne oldu diyor. Asimetrik informasyon ve kendi çıkar sağlama bu sayede konusunda. Ve şunu söylüyor, o çok önemli. Şimdi ne oluyor? Bunlar işte o şey şunu hatırlamıyorum genel müdürün yönetim kurulu başkanı ya da istifa etti ben, değil evet. mi? İsmini çıkaran çok de önemli de. değil. Bu skandal üzerine. E, etti de ne oldu? Şimdi geçmişteki e, bankaya sağladığı e, haksız kazançlar ve o haksız kazançlar üzerinden elde <gülüyor> ettiği bonusları muazzam primleri yani bunlar öyle 10 bin 100 bin dolar değil milyon dolarlarla 10 milyonlarca 100 milyon dolarlarla ifade eden, edilen edilen konuşlar bunları cebine koydu gitti. Aa, banka ya da şey çıktı fatura çıktı anlamsızam 444 milyon dolar evet, galiba, değil mi? Evet, 4, Ceza yani. söz konusu. 450 Sağ milyon dolar olsun. Fark etmez. Bu list, ben onu biliyorum çok güzel ee, söylemiş. Diyor ki bu aslında bu cezalar da şeye gidiyor diyor. Ee, bir kasa var diyor, bir fon var diyor, işte e, bankalara da fon gibi bir şey, özel bir fon. Sonra bu denek işte bankaların maliyetleri düşürülüyor. Bu fon yani bankaların neyine kullanılıyor? Yani sonuçta diyor, biri cezayı ödüyor, öbür bankalar yararlanıyor, öbür gün başka bir banka ceza ediyor, sefer onun cezasından öbür bankalar nem ağlanıyor. Yani al gülüm, ver gülüm, absürt tabii yani bu şekilde... Bu tip sahtekarlıklar, hırsızlıkları cezalandırmak, caydırmak daha doğrusu mümkün değil. Önce siteniz açıkça diyor ki bunlara hapsatılmalı bunlar. Evet. Yani, yani nasıl hırsız, cezası hırsızlığı, işte hapisse, aynı şekilde bunu hırsızlıktır. Hatta daha da büyük bir ahlaksızlık, bir hırsızlıktır. Yani hırsızın belki çok ihtiyacı olduğu için yoksulluktan çalıyor olabilir. Bunların öyle bir bahanesi de yok. Kesinlikle hapsatılmalılar diyor caydırmak için bu tip şeyleri başka türlü bunu önü diyor. Ama bu yönde hiçbir belirti de yok doğrusu. Herkes elini kolunu sallayarak dolaşıyor ve aynı üstten tavırla, evet. tepeden bakan tavırla, küstahça diyebileceğim bir tavırla da bize, hepimize ders veriyorlar. Canın sormak istediği evet. bir şey var galiba. Seyfettin Bey, Türkiye'deki bankalara temas edebilmesi mümkün mü bu skandalın? Yani tabii Türkiye'deki bankalar 18 büyük bankanın içinde hiç Türk bankası yok. Yani bizimkiler edilgin durumda tabii daha binlerce dünyadaki diğer binlerce banka gibi edilgin durumda. İşte Bilbo neyse onu dikkate alıp onlar da ona göre faiz oranlarını oluşturuyorlar. Özellikle uluslararası tabii şeylerde kredi hareketlerinde. O bakımdan yani bize bulaşması söz konusu değil o açıdan. Peki evet, bir de ben de şeyi de soracağım. Şimdi bu gerek Stiglitz'in gerekse de epey sayıda önemli olan gazetecilerin, düşünürlerin filan da üzerinde yazdıkları gibi bu sisteme yönelik de bir şey. Yani sistemin hiçbir şekilde söylendiği gibi çalışmadığı, ve tam tersine büyük bir sistemli bir sistematik bir yolsuzluk, yozlaşma, çürüme olduğu bankacılıkta ve sistemde dolandırıcılıkta da işbirliği yaptıkları gibi bir durum çıkıyor ortaya. Ve işte Geithner'ın de Amerika'dan getirdiği Maliye Bakanı yaptığı adamın filan da tam tersine de üstelik bunları cezalandırmak şöyle dursun. Britanya'da mesela ciddi bir şekilde e-maillerin kontrolünü tamamen sağlayacak. Yani bir büyük birader şekilde e-mailleri gözden geçirecek bir polis devletine doğru bir tedbirler alınıyor. Aynı şekilde okyanusun öbür tarafında da Atlantik'in bir tarafında da Amerika Birleşik Devletleri'nde işte whistle blower denen içeriden bilenlerin, oyun bozanların, açıklayanların da işlerini çok zorlaştıran, hatta onlara casus muamelesi yapılmasını sağlayan yeni maddeler getiriliyor. Dolayısıyla yani öncelikle de eşitlik ve adalet talep eden böyle occupy hareketleri gibi şeyleri de tepesine binmeyi bütün kolaylaştıracak bir yöne doğru da gidildiği söyleniyor. Mesela Na evet. o da çok önemli. Guardian'da Naomi Wolf yazmıştı. Evet. Stiklitz şeyinde bununla ilgili olarak da bu söyleşisinde diyor ki bankacılar, politikacılar diyor, yöneticiler şeyi çok fazla dinliyorlar diyor bankacıların. Direkt onlarla toplantı halindeler bankacılar aslında bu kadar dinleyecekler bu toplantılara? Akademisyen iktisatçıları, sivil toplum işi temsilcilerini de almalardı. Çünkü i̇şte o zaman diyor politikacılara onlar anlatabilecektir ki bu bankacıların söyledikleri tamamen hani bütün genel ekonominin çıkarları olarak iddia ettikleri, ulaşmaya çalıştıkları şeyler aslında kendi çıkarlarından ibarettir. Çizdikleri işte böyle yapmazsanız, söyle olur, böyle batarız gibi tehditler mesnetsizdir, temelsizdir. En azından bunları da duyacaklardır diyor. Yani burada tabii bu kitabında da onu anladığım kadarıyla kitap okumadım ama kitapla ilgili anlatılanlardan da anlaşılıyor ki esas stikist işte bu ilişkiyi açığa çıkartmaya ve mahkum etmeye çalışıyor bu politika finans şeyini, işbirliğini. Bu, bu tabi genel olarak şeylerin büyük çoğunluğun toplumun büyük çoğunluğun aleyhine bir takım sonuçlar veriyor. Evet, yani muazzam bir gelir dağılımı eşitsizliği ve artan evet. bir eşitsizliğin bu toplumun çökerekteyeğini söylüyor. Evet, yani evet. 400 Amerika. bireyden bahsediliyoruz. Gar Alperovitz de geçen gün evet. bunu yazıyordu, söylüyordu. Ee, o da tarihçi, iktisat tarihçisi. Ee, şey diyor. Yani 400 insanın geri kalan en altta kalan 135 yaklaşık 135 milyon insanın gelirine sahip olduğunu söylüyor ve bunun Stiglitz'in ben kitabında da sadece ön söze bakma fırsatım oldu. Ama bunun ciddi bir sınıfsal tehlik evet. sınıf mücadelesi haline geldiğini söylüyor. Özellikle anglo Sakson dünyada ortaya çıktı. Yani bütün dünyada her yerde böyle oluyor demek değil bu. Çünkü orada hakikaten bu ikinci yüzünü bıraktılar bu finans piyasalarını Tamamen başıboş bıraktılar. Ve işte dediğim gibi yani tamamen paradan, para kazanan da üstelik hani bunu kazanırken de her zaman kurallara da uymadan, işte bu şey skandalını da gösterdiği gibi başka olabilir skandalın da esas Krize neden olan skandalım da gösterdiğim evet. evet bir de HSP'den engelleyici bunu regüle hiçbir şey yok. Şimdi kısa dönemde bunu böyle hareket ettiği zaman çok paralar kazandırabiliyorsun. O, o kurumuna, çalıştığın kuruma o kurumun kazandığı paralardan sen de cebine muazzam paralar atıyorsun. Krim altında, bonus adı altında. Ondan sonra banka batmış onu kimde atabiliyor. Onun e, kriz çıkmış onu tabii faturasın başkalarına çıkıyor yollar yani banka eğer batarsa tabii ki hissedarlara çıkıyor ki onlar da yüz binlerce olabilir o isimler bankaya genellikle bankalar şey, borsada tabii kayıptı ya da kriz çıkartıyorsanız o zaman da milyonlarca insan çalışan hiçbir şeyde e, dahi olmayan sorumluluğu olmayan insanlara katmayı çıkartıyorsunuz siz cebinizde attığınız yüz milyonlarca dolarlık bonuslarla. En, en kötü ihtimali Hadi eyvallah. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Sorry deyip gidiyorsun. Evet, aynen. Mesela HSBC'de de böyle bir şey olmuş. De para evet. para aklama operasyonlarında evet, evet. bankanın kullanılmasına ortam yaratıldığı için özür dileriz diyorlar. Uyuşturucu kaçakçıları bütün o Meksika'daki evet. ve haydut devletlerin aracısı haline evet. gelmiş. Öte yandan da Barclays'den de para çalıp kendine bir sürü ameliyat yaptıran Kadınlardan bahsediyor, Rachel Clare diye mesela. Rachel Clare Martin 24 yaşında bir banka çalışanı baya para çalıp ameliyatlarla kendini memelerini büyütmüş filan. <gülüyor> <gülüyor> tabi dövecek kulak var. evet Bu işin magazin tarafı. <gülüyor> Evet yani çok ciddi bir... Ama şunu söylemeye çalışacaktım. Yani Anglo-Sakson dünyası böyle oldu ama mesela kısa Avrupası bunlar çok rahatsız oldu ve bir takım önlemler aldılar. Mesela daha artık bunu söyle hemen primleri kısa dönemde karlardan alamayacaksın. Belli süreler beklenecek. Hani hakikaten uzun dönemde bu karlar yerinde duruyor mu, durmuyor mu, kriz çıkıyor mu, çıkıyor mu falan bir, bir dizi kural getirdiler. Ee, bizde de tabi böyle değil yani bizde bu, bu kültür yok. Bizde de e, tabi e, üst yöneticiler konusu prim alıyorlar ama e, yani bizdeki banka karları tabi e, böyle şeyler gibi manipülasyon sonucu ortaya çıktı. Yani buna izin veren bir ortam yok. Şunu da belirtmek lazım BDDK yani bizim de dilimiz yandı tabii. Yok zaten şu anı söylüyorum, 2001'de bizim, zaten soymadılar mı biz evet. banka patronları kendi bankalarını? <gülüyor> biz onu yani daha önce ödedik. Evet, yani, yani onu tabi cumhurlar <gülüyor> bilmiyorlar, bilseler bizim de 2001 banka skandalımız da herhalde finans tarihinin ünlü skandalları şeyinde köşesinde bir yer ayırırlardı ona da, korkunçtu ama işte büyük bedel ödendi şimdi BDDK çok sıkı denetliyor yani hakikaten ama onlardan Çünkü da hiç kimse almalarını engelledi bu morgut şeylerinden kağıtlarından işte Batı Avrupa'daki Batı Güney Avrupa devletlerinin kağıtlarından da yok bizim bankaların aktivitelerinde yani çok delil o bakımdan yani bizde misketen işi sıkı tutarsan biz yürüyoruz, dik bisleri diyor. Işin sıkı tutacaksınız ve bunlar gerçek fonksiyonlarını yapmalarını sorgulayacaksınız. Yoksa spekülasyon yaparak paradan böyle sahtekarlıklarla üstelik para kazanınca, bunun gerçek şey hiçbir faydası yok diye dediğin gibi, aksine gelir eşitsizliğini muazzam bozuyor ve bu uzun dönemde de büyümeye yani refah olumsuz etki yapıyor diyor. Evet bu çok sistematik bir soru. Tabi Türkiye'deki şeyden bahsettim. Büyük banka rezaletinden. Orada da 2001'deki o olaylarda da hiç kimse <gülüyor> yani çift defterler filan çifte kayıt sistemleri filan hiç kimse onun da bedelini ödemedi. Yani içeri giren olmadı mesela. Evet. E, yani işte uzanlar en azından Türkiye'de yaşayamıyorlar. Ee, şey bir ara şey galiba eki bankın değil mi biraz hapis yaktı. Evet. Demirel. Ee, unuttum Vallahi işte en azından mallara el kondu. Mesela işte bu Halis Ağa'nın toprak, e, bank, bank, toprak bankasının şey. Evet. Ee, e, onun işte devam ediyor hala. Yani sonuçta tabii ki fatura bu çok büyük çapta halka çıktı. Ne beded edildi? En kötü ihtim işte. bankalarını kaybettiler. İşte belki biraz para kaybettiler ama hele uzanlar, kaçırdıkları o soydukları milyarlarca doları dışarıda zaten götürmüşler. Onun için öyle dışarıda çok güzel yaşamlarını devam ettiriyorlar. On milyonlarca dolar avukatlara harcayıp Türkiye devletinden hala para çalmaya çalışıyor. Evet ama buna karşılık da yüzde, İzmir'de mesela yüzde %19 kadar da oy aldığını Genç Parti'nin hatırlayalım. <gülüyor> şey seçimlerinde evet. 2000, e, 2000 kaç seçimdeydi ya? 1999. Evet. Yani fena değildi. Evet. Ama işte tam skandaldan önceydi. İşte o sorun da orada. Yani politika işte de politika ile bu banka kesiminin, finans kesiminin iç iççiliği ve sahtekarlıktaki ortaklığı zaten bir şeye yol açtı. Evet, aynen öyle. Çöküşe, skandala yol açtı. Peki, bu, bunun dışında Türkiye'den başka bir şey konuşacak ne zamanımız ne de zaten önemli de bir olay olmadı üzerinde de evet. fikirdik. Evet. O zaman burada kapatabiliriz herhalde. Pek çok teşekkürler. Peki. Ben teşekkür ederim. İyi günler.